Merhaba, bu videoda İslam tarihine yeni bir pencereden devam ediyoruz. Burada Kabe ve Mekke'nin bilinen tarihinden mukayeseli bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Ama zaten daha önce Sami kavimlerdeki bir takım dini hikayelerden bahsetmiş olduğum için tekrardan bir özet yapmayacağım. Hemen konuya gireceğim. İbrahim'in semavi inançlar bakımından öne çıkan iki evladı vardır. Biri İshak, diğeri ise İsmail'dir. İsmail, İbrahim'in Hacer isimli bir cariyesinden doğma olduğu için tam anlamıyla kutsanmış değildir. İshak karısı Sara'dan doğduğu için özel biridir. Zaten İshak'ın doğumu dahi özellikle vaat edilmiştir. Tevrat'ta yazdığına göre İbrahim ve Sara bir gün otururlarken karşılarında üç kişi görürler. Bu üç kişinin tanrı mı yoksa melek mi olduğu söylenmez. Tevrat'ta bu kişiler için geçen ifade Rab'dır. İbrahim'i yeni bir evlatla müjdelerler. Halbuki İbrahim ve karısı o dönemde çoktan kocamışlardır. Örneğin Sara 90 yaşındadır. Hatta bu yüzden bu yaşımıza rağmen yeni bir çocuk sahibi olabilir miyiz diye şaşırmıştır. Ve Rab benim gücüm her şeye yeter. Minvalinde bir cevap vermiştir. Ardından Rab gider ve Lut kavmini helak eder. Bir süre sonra ise İshak doğar. Buradan sonrası karışık. Gördüğümüz kadarıyla İshak doğduktan sonra Sara büyük oğlu İsmail'in ve annesi Hacer'in gönderilmesini istedi. Tanrı da bunu onayladı ve İbrahim'e korkma onlarla birlikte olacağım diyerek onları göndermesini söyledi. Hacer de çocuğu alıp güneye Paran çölüne doğru yola çıktı. Bu hikaye daha sonra Davut'a verilen Zebur diğer adıyla Mezmurlar kitabında 84. bölümde yeniden aktarılır. Ve Bekke vadisinden geçerken pınar başına çevirirler orayı. İlk yağmurlar orayı berekete boğar. İfadesi geçer. Bu Bekke veya Baka daha sonra B'nin M'ye dönüşmesiyle Arapça karşılığı olan Mekke halini almıştır. Ayrıca çorak bir arazinin yolculuğu kolaylaştırmak adına Tanrı tarafından pınar başına çevrilmesi ve bereketlendirilmesinden de zemzem suyu dediğimiz başka bir kutsiyet meydana gelmiştir. İsmail'in ve Hacer'in hayatını kurtaran bu su kaynağı inanca göre onlara ev sahipliği yaptı ve oraya yerleştiler. İslami kaynaklara göre İsmail bu bölgede yine Sami bir kavim olan Cürhüm kabilesiyle kaynaştı ve birden fazla kız aldı. İkinci karısından ilerleyen soydansa Adnaniler türedi. Böylece bizim Araplar dediğimiz kavim meydana gelmiş oldu. Zaten ilk videoda anlatmıştım. İsmail Mekke'ye yerleştikten sonra İbrahim sık sık onları ziyarete geldi ve hatta oraya inanışa göre Kabe dediğimiz tapınağı yaptırdı. Bu sebeple bu bölge kutsal bir bölge sayıldı ve ileride de hac mekanı yapıldı. Kabe tapınağı aynı zamanda Hacer ve İsmail'in eviydi ve inanca göre öldüklerinde o bölgeye gömüldüler. Fakat Kur'an'da daha kapsayıcı bir anlatım vardır. Ali İmran suresinde 96. ayette şöyle yazar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla doğrusu insanlara ilk kurulan ev Mekke'de olandır. Alemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur. Devam edersek inanca göre İbrahim Kabe'yi inşa ederken bir melek gökten gelmiş ve ileride Ebu Kubeys tepesine gökten düşmüş olan bir taşı getirip Kabe'nin yanına koymuş. Bu taş en başında süt gibi bembe yazmış ama daha sonra insanların günahları yüzünden kapkara hale gelmiş. Bu bahsettiğimiz taş Hacerül Esvet taşıdır ve gerçekten de gökten düşmüş olma ihtimali vardır. Zira bir takım yazarlar Araştırmalara göre bu taşın esasen bir meteor parçası olabileceğini söylerler. Haliyle antik çağlarda bir bedevi gökten yana yana inen bir taş gördükten sonra işte bu tanrılardan bize bir hediyedir gibi düşünmüş olabilir. Ama taşın bembeyaz olduğu fikri bir problem barındırıyor. Zira gök taşları, meteorlar bembeyaz inemezler. Ama muhtemelen bu hikaye zaten semboliktir. Yani bakın. Zamanında bu taş bembeyazdı ama bizler yoldan çıktık, cehennemlik olduk. Bu yüzden de kapkara hale geldi. Eğer doğru yola iletilmezsek bizim de bahtımız, ahiretimiz aha bu taş gibi kapkara olacak. Ama bu taşın formu İslamiyet'le alakalı değildir. Örneğin göze benzemesi yüzünden işte bak buradaki göz Aslan Ra'nın veya Horus'un gözüdür. Yani bu taş antik Mısır'dan kalmadır derler. Lakin bu yanlıştır. Taş dikkatli bakıldığında vajinaya benzer. Bu da bir ilahenin taşı olmasından kaynaklanır. Araplar İslamiyet'ten önce dahi Kubeyt ve Petra bölgesinde bu taşı el-latın yani bir ilahenin sembolü saymışlardır ve o amaçla tapmışlardır. Bazı insanlar Kibele'yi de bu taşla eşleştirmektedir. Ama Hacer-ül taşının İslamiyet'ten önce dahi Arap tanrıçalarına adandığı bellidir. Neyse. İslami ve İbrani kaynaklara göre Mekke'nin inşası milattan önce 2000 ila 2030 yılları arasına denk geliyor. Yani bu Kudüs Mabedi'nden yaklaşık 1000 yıl öncesine tekabül ediyor. Ve Kabe kurulduğundan beri orada yaşayan bir takım gruplar oruç, namaz, hac ve bu türden ibadetleri devam ettiriyorlar. Yani İslamiyet'ten önce dahi Araplar ve o bölgede yaşayan diğer kavimler zaten İslam'ın hemen her şartını yerine getiriyorlardı. Sadece tevhid yoktu. Ama İslami kaynaklar tam tersini iddia ederler. Derler ki o ibadetleri yerine getirenler esasen İbrahim'in yolundan giden Hanif veya Hunefa dediğimiz başka bir gruptu. Yani putperestler değillerdi. Lakin Hanifliğin Hristiyanlıkla beraber ortaya çıktığı birçok kaynak tarafından desteklenmiştir. Zaten Hanifler inanç bakımından da İbrani'den ziyade Hristiyan gibi davranmışlardır. Hatta yine birçok kaynakta Varaka bin Neffel'in ki önde gelen bir Haniftir ve Muhammed peygamberin de hocası olduğu iddia edilir, Hristiyan olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla M.Ö. 2000'lerde Hanif diyebileceğimiz bir grubun olduğunu iddia etmek yanlıştır. Zaten İbrahim'in yolundan giden İbrahimi dediğimiz kavimler de Museviler, veya İsrailoğullarıdır. E onlarla alakalı tarih de zaten bellidir. Ve bu tarihler İbrahimi tarih diyelim. Öyle Arap coğrafyasında hiçbir şekilde putperest olmayan, tevhidi tamamen savunan ve İbrahim'in yolundan giden bir grubun olduğunu iddia etmez. Hatta Kabe'nin önce antik çağlarda Yahudiler tarafından dahi kutsal görüldüğü ve kıymete bindiği belli. Ama Yahudiler daha sonra Hubal gibi taşların gelmesiyle, Arap paganizminin kuvvet kazanmasıyla bu bölgeden inanç bakımından uzaklaşmışlar. Ve yine M.Ö. 6. yüzyılda özellikle Babil zulmünden kaçan Yahudilerin ve daha sonra Nabonidus devrinde gelenlerin sadukiyilik dediğimiz resmen ahireti, melekleri, her şeyi reddeden ateizme yakın bir grup oluşturdukları ve bunların da Arap topraklarında etkin oldukları yine bilinmektedir. Şimdi Kur'an'daki ayetlerden de hareketle Kabe'nin ne tür bir tarihe sahip olduğundan bahsettik. Ama bu bahsettiğimiz Kabe ile bugünkü Kabe aynı değil. Zira İbrahim peygamber eğer gerçekten yaşamışsa ve bu türden bir mabet inşa etmişse dahi o mabet bugüne kadar gelmedi. Birçok defa yıkıldı, parçalandı, restore edildi ve hatta başka başka bölgelerde başka tapınaklar kuruldu. Yani Bugünkü Kabe ile hikayelerde geçen Kabe aynı Kabe değil. Zaten Muhammed peygamberden 700 yıl önce yaşamış olan tarihçi da Kabe'den bahsederken Tamutlar ile Sabalar arasında ve Kızıldeniz sahilini kutsayan kutsal bir tapınak bir mabet ifadesini kullanmıştır. Yani net bir şehir ismi vermemiştir. Mekke, Medine veya başka bir şey demektense sadece tapınağın varlığından bahsetmiştir. Ve ondan 3 asır sonra yaşamış olan ve Diodorus'u da kaynak alan Agathartides daha da kafa karıştıran bir şey yapmış ve Kabe'den hiç bahsetmemiştir. O bölgeyi ifade ederken zaten bütün bölgenin kutsal sayıldığından bahsetmiştir. Bu da acaba Diodorus zamanında bir Kabe vardı da Agathartides zamanında yok muydu, yıkılmış mıydı veya başka başka Kabe'ler de vardı da bu yüzden net bir Kabe'den bahsetmek, Gereksiz miydi diye düşündürüyor. İşte bu yüzden Dan Gibson gibi bazı yazarlar Kabe'nin Mekke'de değil de başka bir bölgede olduğundan bahsediyorlar. Yani antik çağlarda Kabe ile alakalı uydurulan veya anlatılan ne kadar hikaye varsa bunlar Mekke'yi kapsamıyor. Petra'da başka bir bölgede daha yüce bir Kabe vardı ama o yıkıldı ve daha sonra Mekke'de 5. asırda başka bir Kabe yapıldı. O Kabe'de İslamiyetle beraber bir anlam kazandı. Hatta birçok bölgede birçok Kabe inşa edildi ve Muhammed peygamber devrinde bütün bu Kabe'ler yıkıldı. Kala kala Mekke'deki kaldı ve bütün hikayeler Mekke'ye atfedildi diyorlar. Ama bu türden iddiaların ilmi bir kıymeti yoktur. Zaten ilk videoda anlatmıştım Mekke'nin antik kaynaklarca verilen adı Makoraba'dır. Ve bu sabi lehçesinde mabet anlamına gelir. Yani başka bölgelerde başka Kâbeler olsa dahi asıl Kâbe veya bu hikayelerle alakalı asıl kaynak Mekke'dir. Ve bu türden iddialar öne sürenler aynı zamanda Muhammed peygamberin gerçekte yaşamadığını, Muhammed peygamber diye birinin hiçbir zaman var olmadığını, tam tersi birçok kişiyle alakalı birçok hikayenin, Muhammed peygamber adında bir kişi de toplandığını yani nasıl ki birçok Kabe varken bütün Kabeler tek bir Kabe haline geldiyse birçok lider, kabile veya yasa varken bunların da hepsinin yeni bir proje olarak sunulduğunu iddia ederler. Hatta Kur'an veya Musaf zaten birçok kabilede vardı. Her kabile kendine ait bir Kur'an'a sahipti, bir yazıta, bir kitaba veya bir yasaya sahipti. Ve bütün bunlar birleştiğinde, bütün tanrılar tek bir tanrı haline geldiğinde buna Kur'an-ı Kerim adı verildi. Yani diğer bütün Kur'an'lardan daha üstün olan tek bir kitap. Haliyle bütün Müslümanlık esasen Hristiyanlığa veya Yahudiliğe karşı, Roma'ya karşı, İran'a karşı Araplar tarafından oluşturulan bir proje. Lakin ben bu türden iddialara itibar etmiyorum. Zira binlerce kaynak varken... Ve binlerce kaynak tersini söylüyorken bir tane ayrıntıdan bir tane olaydan hareketle hemen bambaşka bir tarihi yazmak komplo teorisyenciliğidir. İnanmak isteyen ona da inanır ama gerçek budur, hakikat budur demek amatör davranmaktır. Zaten amatörler abartmayı severler. Biz abartmıyoruz olabildiğince çeşitli kaynaklardan ayrıntılı bir şekilde ve makul bir şekilde aktarım yapmaya çalışıyoruz. Ali İmran suresinde 96. ayette yazdığına göre dünya üzerindeki ilk ev Kabe'ydi. Burada geçen ifade evvele beytindir ve evvel, ilk veya önce beyt ise ev demektir. Lakin bu durumda Kabe'nin 10 bin yıldan eskiye dayandığını düşünmek gerekir ki bu da gerçek tarihle uyuşmaz. Bu sebeple bazı hadislerden hareketle bir takım ilahiyatçılar Kabeyi Muazzama, isminden yola çıkmış ve bunun şu anki Kabe olmadığını, asıl Kabe'nin Adem zamanında kurulduğunu ve bu inşaatın Cebrail önderliğinde ilerlediğini söylemişlerdir. Hatta bununla da kalmamış Kabe'nin Adem'den 2000 yıl önce inşa edildiğini ve Adem'in Kabe'nin yanında şekillendirildiğini dahi iddia edenler olmuştur. İnanca göre bu ilk inşa edilen Kabe, Nuh tufanından sonra tamamen toprak altında kalmış sonrasındaysa İbrahim'in yeniden inşa etmesiyle yeni bir Kabe yapılmıştır. Fakat bu da son Kabe değildir. Zira çeşitli kaynaklar Kabe'nin üçüncü defa inşa edildiğini ve bunu da yine Nuh'un soyundan gelen bir grubun yani Amalikalıların yaptığı söylenmektedir. İbrahim'in Kabe'si birkaç metrelik, üstü açık ve kapısı olmayan bir Kabe iken Amalikalıların yaptığı Kabe, daha süslü püslü ve gösterişlidir. Hatta iddiaya göre bu sebeple Kabe bahane edilmiş ve bölge bir ticaret kenti yapılmış. Ve böylece ortaya Mekke çıkmış. Lakin bu Kabe de uzun süre ayakta kalamamış. İnsanlar Kabe'ye odaklanmak ve ona iyi bakmaktansa ticarete odaklanmak ve paraya bakmakla meşgul olmuşlar ve Kabe zamanla harap olmuş. En sonundaysa Seyrülferra adı verilen bir sel felaketinde paramparça hale gelmiş. Daha sonra Mekke'ye hakim olan cürhümilerden Haris bin medad askar isimli bir reis Kabe'yi dördüncü defa inşa ettirmiş. Hatta bu sefer Kabe'ye bir zincir ve kapı da taktırmış yani biraz daha büyük ve daha sağlam bir Kabe inşa ettirmiş ama o Kabe'ye de iyi bakılamadığından mabet harap olmuş. Ardından Huzaa kabilesi Cürhümileri Mekke'den kovmuş, yönetimi devralmış, hacerül Esvet taşını da Kabe'nin tam yanına yerleştirmiş ve Kabe'yi resmen en başından yaparcasına restore ettirmişler. Yeni lider Güpşin Kabe'nin bakımını babadan oğula miras bırakmış ve ondan sonraki her kuşak da Kabe'ye düzgün bir şekilde bakmışlar. 400'lü yıllara geldiğimizde ise Güpşi'nin birkaç kuşak sonraki torunu olan Huleyl İbni Habeşiye kızı Hibla'yı Kureyş kabilesinden Kusay bin Kilab'la evlendirince Mekke ve Kabe Kureyş'in eline geçmiş. Gerçi bu evlenme zaten politik bir evlenmeydi. Zira Kureyş Mekke'yi her halükarda ele geçirmişti. Hatta Mekke anlatıya göre yozlaşmıştı ve Kusay bin Kilab Kabe'yi bir testi şarap karşılığında satın almıştı. Abartıdır, rivayettir, belki de hakikattir bilmek mümkün değil ama genelde Kabe ile alakalı her hikaye oraya en başında bir kabilenin, bir grubun hükmetmeye başladığı fakat Kabe'ye iyi bakılmadığı için bir süre sonra o grubun oradan dışlandığı veya gönderildiğidir. E bakıldığında güpşinden itibaren Kabe'ye iyi bakılmış ama bir süre sonra insanlar dinden uzaklaşmışlar. Öyle ki bir testi şarap karşılığında bile mabedi vermişler veya bunlar tamamen uydurmadır ve önceki kuşakları aşağılamak ve yeni kuşakların ne kadar iyi olduğunu göstermek için ortaya konulan bir takım hikayelerdir. Ama her halükarda Kusay bin Kilab'la beraber Mekke daha da gelişti ve peygamber devrindeki Mekke'nin de asıl mimarı Kusay bin Kilab'dı. O Kabe'nin etrafına kendi evini inşa ettirdi ve kendi evlatlarına da aynı şeyi yapmalarını öğütledi. Böylece Kabe'nin etrafında daha da büyüyen, daha da genişleyen ve kalabalıklaşan bir şehir meydana gelmiş oldu. Daha sonra Kusay'ın Haşim adındaki bir torunu, eski baharat yolu üzerinde Mekke'den Yemen'e giden bir kış kervanıyla Kuzeybatı Arabistan'ın ötesine geçip Suriye'ye kadar uzanan bir yaz kervanı şeklinde iki büyük kervan yolu inşa ettirdi. Haşim daha sonra Yesrib'e, yani Medine'ye gitti ve orada hem ticari ilişkiler kurdu hem de siyasi kuvvet kazandı. Zira önde gelen bir kabileden kız aldı ve Şeybe adında bir erkek evladı oldu. Şeybe epey zeki ve başarılı bir çocuktu lakin Haşim onun büyüdüğünü göremeden vefat etti. Haşim öldükten sonra kardeşi Muttalip Şeybe'ye sahip çıkmaya karar verdi ve Yesrib'e gelip çocuğu aldı. Lakin geri dönerlerken onları yolda görenler o Muttalip kendine çocuk bir köle almış şeklinde bir hikaye uydurdular ve bu dedikodular her ne kadar Muttalip karşı gelse de halkın ağzına yerleştiler. Hatta çocuğun adı dahi Şeybe olmaktan çıktı ve Muttalip'in kölesi haline geldi. Yani Abdülmuttalip. Bu Abdülmuttalip epey kıymetli birisi olacak ve ileride söylendiğine göre Ebrehe Mekke'ye fillerle geldiğinde Mekke'yi koruma görevini üstlenecek. Muttalib'in Şeybi'nin Abdülmuttalip yapılmasına karşı çıkmasına dair anlatılan hikayeler de sonradan uydurulmuş olabilir. Zira adam kardeşinin evladını sahiplenmek istemişse kimse buna köle diyemez dese dahi o kadar kuvvetli bir adam zaten çocuğun adının köle kalmasını engeller. Eğer buna izin verdiyse demek ki orada başka işler dönüyor demektir. Kabe'den devam edersek, Kabe Kusay bin Kilab'dan sonra da elbette tekrardan yıkıldı ve restore edildi veya en başından bir daha yapıldı. Örneğin daha peygamber 35 yaşındayken yani daha hayattayken Kabe'ye soyguncular girdi ve Kabe'yi harap ettiler. O esnada Kabe'de buhur yakan bir kadının bıraktığı buhurdan sıçrayan kıvılcımlar da Kabe'yi tutuşturdu. E daha sonrasında tekrardan sel felaketleri var varoğlu var. Yani Emeviler devrinde, Osmanlı devrinde, çeşitli devirlerde Kabe birçok defa yıkılmış veya restore edilmiş. Yani her halükarda İbrahim'in inşa ettiği Kabe ile bugünkü Kabe aynı Kabe değil ve ekseri ulema da bunu kabul etmiştir. Zaten neredeyse bütün İslam tarihi kitaplarında şu ifadeye benzer bir ifadeye rastlamak mümkündür. Kabe, çok nadiren yağan ama yağdımı çok sert yağan yağmurlar tarafından ve özellikle de sel taşkınları tarafından harap edilmiştir. Bunu her daim söylerler ki bu da enteresan bir şey. Zira hatırlayın daha önce Seylül Arm olayından bahsetmiştim. Marit'teki büyük baraj yıkılmıştı ve o sel felaketinde birçok Arap göç etmek zorunda kalmıştı. Birçok kabile de böyle ortaya çıkmıştı zaten. Ve bu olay görünen o ki tekrar etmiş. Mesela sonra 540'ta Himyer'in merkezinde Mağrib yakınlarındaki Mağrib barajı tekrardan yıkılmış. Ve yine birçok köy sular altında kalmış ve halk göç etmek durumunda kalmış. Bu da yetmiyor 590'larda aynı olay bir daha yaşanıyor. Tamamen aynı muhabbet ve bu olay Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde dahi vurgulanıyor. Ama Kur'an buna... Allah'ın bir cezası veya bir gazabı diye gösteriliyor. Yani enteresan bir şey. İnsanlar mühendislik hatasıdır. Bir yerde yanlış bir şey yapmışızdır. 50 yılda bir yıkıldığına göre demek ki bir problem var yani. Bir bakalım, bir tamir edelim, en başından bir düzeltelim demek yerine Allah bizim belamızı veriyor demişler. Öyle gitmişler. Bu arada İbrahim devrinden beri var olan Zemzem Kuyusu'nun da daha sonra Yemenli bir kabile tarafından kapatıldığını, gizlendiğini söylemek lazım. İnanca göre İsmail'in soyu iyice sapıtmış, yoldan çıkmış ve zemzem kuyusu kurumuş. Yani Rab, Tanrı onlar üzerinden kutsamasını geri almış. Ve Mekke civarında yaşayan halklar da susuzluktan göç etmek zorunda kalmışlar ve göç etmeden evvel ceza olsun diye Kabe'nin içindeki iki büyük altın geyik veya altından zırhlar gibi bazı önemli malzemeleri zemzem kuyusunun içine gömüp komple kumla bölgeyi kapatmışlar. Bundan 100 yıl, 200 yıl sonra elbette işte içinde gömü olan, hazine olan büyük bir kuyu var şeklinde hikayelerin ortaya çıkmasıyla bölgeye birçok kişi gelmiş, başka başka kuyular açmışlar acaba burada mı şurada mı diye ve bir yandan da su ihtiyacı hasıl olduğundan Su için bir takım kuyuların açılmasıyla hangi kuyu zemzemdi veya zemzem neredeydi unutulmuş. Zira bölgede onlarca yüzlerce kuyu meydana getirilmiş. Yani bugünkü zemzem kuyusu veya zemzem suyu gerçek zemzemle alakalı olmayabilir. Ama elbette bir Müslüman bunu kabul etmez hemen reddeder. Zira inanca göre daha sonra Allah gerçek bir mümine zemzemin yerini göstermiştir. O mümin az önce anlattığımız şeybe yani Abdülmuttalip'tir. Abdülmuttalip Kabe'de yatmış kalkmış sabah akşam dua etmiş gerçek bir mümin olmuştur halbuki putperesttir yani sorsan tam tersini iddia ederler ve Allah rüyasında ona gerçek zemzemin yerini göstermiştir. Ve Abdülmuttalip çok uzun uğraşlar sonucunda zemzemi zar zor bulup ancak kuyu inşa ettirebilmiştir. Hatta bu inşaat sırasında Abdülmuttalip o kadar çok yorulmuştur ki şöyle bir dua etmiştir. Eğer 10 tane erkek evladım olsaydı ben bu kuyuyu çok daha rahat inşa ederdim ve yemin ediyorum eğer 10 tane erkek evladım olursa bir tanesini Allah'a kurban edeceğim. Ve ileride gerçekten de 10 tane erkek evladı olmuştur ve iş kurban vermeye sözünü tutmaya gelmiştir ve kahine danışmıştır. Fal okları dediğimiz bir yöntemle kurra çekilmiştir ve en sevdiği oğlu yani en küçük oğlu olan Abdullah çıkmıştır. Bu fal okları şöyle yapılır siz 10 tane taş koyarsınız her taş bir evladı sembolize eder ve havaya bir ok atarsınız. Ok yere düştüğünde hangi taşı gösteriyorsa o idamlıktır yani şişe çevirmece gibi bir şey. Ama Abdülmuttalip Abdullah'ı kurban etmek istemediğinden tekrardan kahine danışmıştır ve kahin her can karşılığında 10 deve ödenmesi yasasından hareketle madem öyle Abdullah çıktıysa 10 deve fidye et ve kurrayı bir daha çek yine Abdullah çıkarsa 10 deve daha ekle. Abdullah'ın idamı daha doğrusu kurbanı iptal olana kadar denemeye devam et demiştir. Ve söylendiğine göre 1, 2, 3, 4 derken 10. sefere kadar her seferinde Abdullah çıkmıştır. Yani Abdülmuttalip 10 kere 10 deve yani 100 deve ödemek şartıyla ancak evladını kurban vermekten kurtulabilmiştir. 100 tane deve kurban etmek öyle her gün görülen bir şey değil. Bu yüzden bunlar kesildiğinde ve et halka dağıtıldığında herkes mutlu mesut olmuş, bol bol yemek yemiş, kutlamalar yapmış ve şükretmişler. Abdullah'a dua etmişler. Ve bu aynı zamanda Abdullah'ın normal bir insandan 10 kat daha kıymetli olduğu anlamına geliyor. Daha doğrusu Müslümanlar böyle yorumluyorlar. Yani kimse ulan Abdülmuttalip de ne şanssız bir adammış ya, yazık 10 defada çıkmaz yani diye düşünmemiş. Tam tersi Abdullah demek ki 10 kat daha kıymetli bir adammış demişler. Zira Abdullah daha sonra Kureyş kabilesinden Amine adında bir gelin alacak ve bunlardan Muhammed peygamber doğacak. Şimdi Mekke'den devam edelim. Mekke öyle anlatıldığı gibi geri kalmış bir cahiliye şehri değildi. Bu bir spekülasyondur. Bilakis Mekke'nin ticaret kervanları Akdeniz'e kadar ulaşmıştır. Öyle ki eğer bir bedevi çadırı için put almak isterse Mekke'ye gelmek zorundaydı. Mekke'den her yıl iki defa olmak üzere Arabistan'ın en büyük kervanları kalkardı ve her yıl düzenli bir şekilde bütün Arabistan'dan birçok kabile Mekke'ye doğru hac yapmak amacıyla yola çıkardı. Hangi puta taptıkları önemsizdi zira her biri Mekke'yi kutsal saymaktaydı. Hac demişken Putperest Arapların hac yaparken ettikleri dua bugünkü Müslümanların hac yaparken ettikleri dua ile tamamen aynıdır. Hemen her kaynağın ittifak ettiği bir şey var ki o da Kabe'de bütün kabilelerden putların bulunduğudur. Yani bütün Arap coğrafyasında kaç tane put varsa Kabe meydanında toplamışlar. Ve bu putların sayısı 360 civarında falanmış. Bu hemen her kitapla yazar. Lakin mantıken pek de makul görünmüyor. Zira bugünkü Kabe evet büyük bir şey ama peygamber devrindeki epey ufaktı ve 360 tane putun üst üste yığılmadan veya biri diğerini örtmeden açık bir şekilde görülecek vaziyette yerleştirilmesi büyük bir alan gerektirir. Yani muhtemelen ya o dönemki Kabe ile alakalı rivayetler yanlış bilgi veriyorlar, Kabe epey büyükmüş ya da putlar o kadar da kıymetli değillermiş. Öyle hepsi bir araya cümbüş şekilde yerleştirilmiş. Veya Leslie Hazleton'ın da yazdığı gibi bu putlar Kabe'nin dışına, Meydana yerleştirilmişler tıpkı totem direği gibi ve isteyen kendi putunu bulup onun önünde dua etmiş. Veya bazı kaynakların yazdığı gibi Kabe'de hiçbir put yokmuş. Yalnızca İbrahim devrinden kalma onun kurban ettiği kestiği koçun boynuzları bulunmaktaymış. Ki gerçekten de bu yazar yani putperestliğiyle 360 tane putla sembolize edilen Kabe'de yalnızca İbrahim'den kalma bir iki tane objenin bulunduğunu söyleyen birçok kaynak vardır. Haliyle hakikat nedir bilmek mümkün değildir. Ek bir bilgi vermek gerekirse Kabe'nin yanında bulunan ve İbrahim'e ait olduğu düşünülen makamı İbrahim yani İbrahim'in ayak izi inanca göre Kabe'nin inşası esnasında İsmail'in İbrahim'e çok ağır bir taş vermesiyle oluşmuştur. Taş o kadar ağır gelmiştir ki İbrahim'in üzerine çıktığı kayada bir çöküntü oluşmuş ve adamın ayak izi taşa geçmiştir. Lakin bunun bir benzeri de yine ismi İbrahim'e yani Abraham'a çok benzeyen Hindistan'ın Brahma'sı ile alakalı anlatılmaktadır. Onun da ayak izleri benzer bir şekilde kalıplaşmıştır. Yine Hindistan'daki Sarasvati İbrahim'in karısı olan Sara ile benzerlik taşımaktadır. Ve bu enteresan bir ayrıntıdır. Yine bugünkü Müslümanlar hac yaparken Safa ve Merve adındaki iki tepe arasında yedi tur dönerler. Ve bu tavaf etmektir. Lakin bu gelenek de Arap paganizminden kalmadır. Zira Safa ve Merve esasen İsaf ve Naile adındaki iki putun kutsal mekanlarıdır. Ve pagan Araplar da aynı şekilde tavaf ederlerdi. Yani bugün geçmişe gitsek ve pagan Arapların hac yapma şekillerini inceleyecek olsak belki ihram haricinde pek de bir fark görmeyecektik. Şimdi size enteresan bir hipotezden bahsedeceğim. Muhammed peygamberin Miraç yaptığıyla alakalı birçok rivayet vardır. Kur'an'da da bir kulun Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya bir gece içinde yürütüldüğü veya gönderildiği yazmaktadır. Ve birçok hadiste, birçok rivayette Muhammed peygamberin o gece miraç yaparken Burak isimli bir binekle ister kanatlı at, ister unicorn, isterse sadece binek zira Burak'ın binek anlamına geldiğini de söylerler. Bir şekilde Muhammed peygamberin göğe yükseldiği, bütün alemleri gördüğü, bir takım meleklerle konuştuğu, cenneti, cehennemi hepsini tanıyıp bir yandan da eski peygamberlerle sohbet ettiği ve Allah'la görüştüğü ardından o gece namazın müminlere farz kılındığı daha ziyade emredildiği söylenmektedir. Lakin bu namazın farz kılınması emredilmesiyle alakalı süreç epey bir kafa karıştırıcıdır. Zira burada bir pazarlık yapılmaktadır. Muhammed peygamber o gece Allah'la görüşmüştür veya konuşmuştur ve nasıl görüştüğüyle alakalı da bir takım rivayetler vardır. Kimi rivayet bir perde arkasından konuşur der, kimi rivayet gördü der, kimi rivayet konuştu der, kimi rivayet elçi vardı der. Tonla anlatım var. Hepsine girmiyorum. Özetle o gece konuşuldu ve Allah müminlere elli vakit namazı uygun gördü. Muhammed peygamber de Allah'a karşı gelemeyeceğinden eyvallah dedi ve geri döndü. Lakin dönerken ya elli vakit namaz ya günde her on dakikada bir namaz kılmak gerekir. Bu insanlar bunu yapmazlar hadi yapsalar dahi ağır gelir yani diye düşünürken Musa peygamberle karşılaşır ve Musa peygamber sen git söyle rica et 5 indirsin der. Daha doğrusu 5'e indirsin der ama Muhammed peygamber bir türlü anlamaz. 5'e indirsin fikrini 5 indirsin anlar ve Allah'la tekrardan konuşup 5 indirmesini ister. Böylece namaz 45 vakit olur. Geri döner halen daha 45 çok fazla ne yapacağım derken Musa peygamber yahu 5 indirsin 5 indirsin falan diye diye Muhammed peygamber git gel yapar ve 40, 35, 30 derken 5 vakte kadar indirmeyi başarır. Lakin bu hikaye hem abartı görünüyor hem de Muhammed peygamberi duyduğunu anlamayan kafası basmayan birisi gibi lanse ediyor. Zaten bu hikaye dediğim gibi hadisler aracılığıyla dine girmiştir. Zira Kur'an'da Muhammed peygamberi şöyle göğe yükselttik, böyle alemlerde gezdirdik, bir de şöyle pazarlık yaptık gibi ifadeler yer almaz. Zaten namazla alakalı ticareti bırak, namazın nasıl kılınacağı dahi tam anlamıyla belirtilmez. Bu yüzden bu hikaye esasen Muhammed peygambere dayanmıyor olabilir. Hatta bir benzeri İbrahim peygamberle alakalı Tevrat'ta aktarılmaktadır. Size başlarda... İbrahim'e 3 adamın veya Rabbin göründüğünü ve Rabbin İbrahim'i yeni bir evlatla müjdelediğini ardından da Lut kavmini helak etmeye gittiğini söylemiştim. Ve bu hikaye tam anlamıyla Miraç hikayesindeki pazarlığa benzer bir pazarlıkla devam ediyor. Bu üç adam duyduk ki Lut kavminde herkes yoldan çıkmış. Gidip göreceğiz ve doğruysa orayı helak edeceğiz. Kabilinden bir şeyler söylerler. Ve İbrahim... ''Ya belki orada 50 tane iyi adam vardır. Onların hatırı için yok etmeseniz olmaz mı?'' diyor. Rab kabul ediyor. Ama İbrahim daha sonra ''Ya belki 40 tane iyi adam vardır.'' diyor ve aynı muhabbetle sayıyı indiriyor. Ve İbrahim devam edip ''Ya belki 30 tane vardır, 20 tane vardır.'' diye diye pazarlık yapıyor ve sayıyı indiriyor. Ayetler zaten ekranda. Merak edenler okuyabilir ve epey benziyor değil mi? İşte bu yüzden Miraç'la alakalı Kur'an'da geçen ifadenin aslında Muhammed peygamber için değil de İbrahim peygamber için söylenmiş olması muhtemeldir. Zaten ayette de açık bir şekilde Muhammed adı geçmez. Lakin tefsirciler parantez içinde o kişi Muhammed peygamberdir diye yazarlar. İsra yani gece yürüyüşü suresinde geçen ayet tamı tamına şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Muhammed'in Muhammed'in Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a fiziken gitmediğini biliyoruz. İbrahim peygamberinse bu yolculuğu defalarca kere fiziken yaptığı ayetlerde yazıyor. O, İsmail'i ziyaret etmek maksadıyla defalarca kere bu yolculuğu yapmıştı ve rehberi de Rab'dı. Hatta belki de bu yüzden ona Halilullah yani Allah'ın dostu adı verilmişti. Ayrıca ayette kulunu yazıyor. Yani konuşan kişi Allah değil, tam tersi Allah'a hitap ediliyor. En azından böyle bir ihtimal vardır. Zira Allah başka birine kulunu şeklinde hitap etmez Dolayısıyla Müslüman olmayan birisi bu hikayeye baktığında İbrahim'i dini devam ettiren Müslümanların burada eski bir dini hikaye olan ve İbrahim'in yaptığı gece yürüyüşünden bahseden ayetleri yanlış anladıklarını iddia edebilir. Gerçi Muhammed peygamber fiziken gitmedi dedim ama gittiğini söyleyen hadisler de var. Gidip geldiğinde yatağı hala sıcaktı gibi ifadeler var. Yani o kadar hızlı bir şekilde gidip gelmiş. Hatta bazı hadislerde rivayetlerde bu yolculuğun bin yıl sürdüğünü ama bu dünyada bir saniye bile sürmediğini iddia ederler. Yani Muhammed peygamber zaman yolculuğu yapmış ki benzer hikayeler Yuhanna peygamberle veya Enok peygamberle alakalı da aktarılır. Kimisi vizyon görür ve bu vizyonda yıllar geçer. Halbuki dünyada hiçbir şey değişmemiştir. Kimisi ise bedenen göğe çıkarılır ve alemleri tek tek tanır. Bu türden göğe yükselme hikayeleri birçok mitolojide vardır. Hatta yine Araplarla yakın ilişkiler kurmuş olan Zerdüştiler'de de benzer bir hikaye aktarılmaktadır. Bakın burada Kur'an onlardan çalmıştır demiyorum. Ama neticede nesnel bir şekilde bu türden benzerlikler var. Mesela Pehlevi metinlerinde örneğin Menokekrat'ta veya Zatspram'da gökyüzünü zorla ele geçirmeye çalışan cinlerin üzerine fırlatılan kuyruklu yıldızlardan bahsedilir. Ve bu olayın bir benzeri de Kur'an'da vardır. Mülk ve Hicr suresinde kuyruklu yıldızların şeytanlara atış talimi olduğu söylenmektedir ya da Kur'an'daki iki büyü meleği olan Harut ve Marut, İran'daki Mazdeizm'in iki Ameşas pentası olan Hardad ve Murda'da tıpa tıp benzemektedir. Bu türden örnekler 10 saat daha sayılabilir ama bence gerek yok. Zira hem Mekke ile alakası yok hem de Kabe ile alakası yok. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.